Baroş'un tam içinde büyüdüm Sigara on yaşında elimdeydi Okuldan sabah sokağa yürüdüm Kızgındım, kirli ve asabiydim. Hayalimin bu denli bedenime sahip olabileceğini düşünemedim hiç Belki de bu yüzden o metekarelik odamın içindeki tüm duvarlar üstüme gelir Ay sonu kiraya verildi par Kumbara boş yok geriye kal. Yaşamak çok zor yoksa diploman olamazsın doktor veya bir avukat Düştüm kalktım ve dedim bir daha? Dene kanın akmalı bir daha. Yere beyaz saray kadar geniş düşlerin Elin hapsoldu bir artı bir day Ve ne Gününü bekle kendine farklı sorunlar üretmeye göze batıcan yaptığın hareketle uyan ümitle uyu triple korkarak yaşa içindekini kilitle kaybet kendini kabusa girip de içindeki ses dedi beni dinle geriye gitme beni dinle bizofeni Ve içindeki veleta hayat verdi içindeki veret bir karaktersiz ayakta durmamı şey çayla martin neler olacağını biri karar versin sigara marit olunca korkar mı sence hiç ateşten Ruhun özgür olur mu sence çıkınca bu hepten kafesten Gezelerken bir hapishane insanlar mahkumdan ötesi değil Bu yüzden kendi topyamın sahibi ve kendi dünyamın yörüngesiyim Ulaşmam gereken cennetin ta kendisi ama bedenim ölünce değildi Söyleyip göremediğim görüp söyleyemediğim Gezegen bir hafishane, insanlar mahkumdan ötesi değil. Bu yüzden kendi ütopyamın sahibi ve kendi dünyamın yörüngesiyim Ulaşmam gereken cennetin ta kendisi ama bedenim ölünce değildi Söyleyip göremedi, görüp söyleyemedim Varoşun tam içinde büyüdüm, sokan laneti üzerindeydi Denedim bütün çıkış yolunu ama gerçek şu ki düzen ipin uh, Kafam hep deni uh, ya da rap deni ve kafam bu derece yüksekken hayal değil para beklediğim Ama beklediğin hiç olmaz Değişir kafiye ve akorlar kök yüzüne bütün yıldızlar bu gece eşlik ediyorlar Gayet ciddi bir tavırla Bak hala buradayım diyorlar imkansızken imkansız şekilde hepsi ayağa kalkıyorlar Sorunum var Düşüncelerimin hiçbiri gerçek olmadığından Sorunum var Yüzüme çarpan ışıklardan korkmadığımdan Ki yorulursam Yorulursam Bir gün elbet ki yorulursam ah, ki artık vazgeçebilmişimdir varoştan savaşırsam Eminim olacak bir gün istediğim şeylerin her biri Ve yeminim olsun ki bu yolu üzerinde bitirebilirimken Demin sikimde bile değil düşünebilirsiniz Siz hakkımda her şeyi Yanlışın doğru olduğu pislik içindeki bir gezegen kendi gezegen bir hapishanem insanlar mahkumdan ötesi değil